أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يلل فلا حديله وإشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدقى الحديث اكتاب الله وخير الهجيه دمحمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin fil nâr. kitabının şerhinde Kitabul Bir ve Sıla, yani iyilik ve Sıla-i Rahim bölümünde kalmıştık. Ara buluculuk 1022 ol rivayet Ebu Derda radiyallahu anh'te. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat edin. Namazdan, oruçtan, sadakadan daha üstün dereceyi size haber vereyim mi? Sahabeler evet dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ara düzeltmektir. Ara bozmak ise tıraş edicidir. Tirmizi'nin rivayetinde saçı tıraş edici demiyorum, dini tıraş edicidir ziyadesi vardır. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Bu şekilde Ahmet bin Ambel, Ebu Davud, Tirmizi, Edebül Müfredde Bukhari, İbn-i İbdan, Deylemi rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadisayül Müsnet'te sayı olduğunu belirtmiştir. Üç günden fazla küs durmak, 1023 olur rivayet, Ebu Hureyri radiyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslümanın kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir. Kim üç günden fazla dargın durur da ölürse cehenneme girer. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Buhari ve Müslim ikinci cümleyle rivayet etmemişlerdir. Yani sadece ilk cümlesini rivayet etmişlerdir. Bu ziyadeden dolayı bu kitaba bu rivayet aldık. Eee bunu Ebu Davud Ahmed Sünenü'l Kübra'da, Nesai, Hatibü'l Ba'da tarihinde Ebu Naim Hilyetü'l Evliya'da, Ebu Şeyh et-Tebhih'te rivayet etmişlerdir. Elbani Irwal ve Kalil'de ve Muhbil bin Hadisavül Müsned'de tarjih etmişlerdir. Bu hadis dünyevi işler için alakayı kesme hakkındadır. Yani kişinin e, Müslümanlarla ilişkilerinde dünyalık bir sebepten dolayı, dini olmayan bir sebepten dolayı üç günden fazla dargın durması caiz değildir, helal değildir. Hatta İbn-i Mesud radıyallahu anh'den gelen diğer bir rivayete göre Buraya almamışız herhalde. E, kişinin dinden çıkmasına da sebep olan bir şeydir. Yani küslüğü devam ettirmesi, Müslüman kimseyle küslüğü devam ettirmesi böyle bir tehdit ifadesiyle gelmiştir. E, din için ilişkiyi kesmeye gelince bunun üç günden fazla olması caizdir. İmam Ahmet bunu açıkça ifade etmiş ve Tebük Savaşı'nda geri kalan sahabilere uygulanan tavrı buna delil getirmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Onları yani Kab bin Malik, Nurare bin Rebi, Hilal bin Umeyye bunları e, terk etmeyi emretmiştir. Yine İmam Ahmet ağır bidat işleyen ve hevalara davet edenlerin terk edilmesinin de caiz olduğunu açıklamıştır. Yani bu terke hecir deniliyor. Yani küskünlük, dargınlık manasında. Hicret kelimesi de bu hecirden gelir. Yani hicret memleketini terk edip başka bir memlekete e, ayrılmak olduğundan hecir kelimesinden türeyen bir kelime. Yine Kur'an-ı Kerim hakkında Kur'an'ı terk etmek hakkında bu kelime gelmiştir. Furkan Suresi'nin 27-30. ayetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte kıyamet gününde ümmetinden bazı kimseleri Kur'an'ı büsbütün terk ettiler diye şikayet edeceği kimseler ifade edilirken burada nehcura ifadesi geçer. Bu da hecir kökünden gelme. Yani hecir terk etme demek. Hecrin meşru olanı ve meşru olanı var demek ki. Meşru olanı kişinin ehli İslam'dan e, bidat ehli olan veya e, fısk, aleni bir fısk işleyen kimselere fısk ehlinde bir maslata binaen, yani o fıskını terk edinceye kadar yani aleni olarak açıktan işlediği büyük günahı terk edinceye kadar o kimseye hecr uygulanması meşrudur. Buna meşru ifadesini özellikle kullanıyorum. Çünkü e, bu maslahata göredir. Yani fısk ehline karşı hecir maslahata göre uygulanır. Yani e, bu hecri uyguladığın kişi e, bunun sebebiyle bu hecir uygulanmaz sebebiyle daha kötü bir duruma düşecek e, işte bidat ehlinin kucağına düşecek, nifak ehlinin kucağına düşecek bunun gibi maslahatların gözetilmesi e, söz konusu olabilir fısk ehlini hecir ederken terk ederken. Ama bidat haline gelince bidat ehli hakkında kecir mutlaktır. Yani bu konuda gelen hadislerde mutlaktır. İbn Ömer radıyallan hadisini daha önce zikrettik. Yani selam verilmesi, selamın alınması, güler yüz gösterilmesi işte e, din hakkında onun ima edilerek işaret edilmesi, yani onun yolunun gösterilmesi. Bunun gibi şeyler açık bir şekilde nehyedilmiştir. Eee Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette müteşabihlere dalan, yani e, yapmakta oldukları, işlemekte oldukları bidatlere müteşabih deliller getiren, yani aslında nesk edilmiş bir hadis vardır veya ayet vardır. Nesk olan bu ayet üzerinde ısrar eder bidat ehli. Veya tahsis edilmiş, O tahsis edilmiş olmasına rağmen, tahsis eden bir delil bulunmasına rağmen Aa, biz de hadise dayanıyoruz diyerek tahsis edilmiş olan umumi delili halen delil gibi sunmaya devam eder. Bunun gibi bidat ehline karşı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onlardan sakının diyor. Faseruhum. Yani onlar İbn-i İbban rivayetinde onlarla oturmayın ziyadesi de vardır. O da Müslüm'ün şartına göre sahip isnatla geliyor İbn-i İbban rivayeti. Taberi tefsirinde de zikreder onu. Yani onlardan sakının ne demek bu? Bidat davetçisi olan Bidatin ehlinden olan, bidate çağıran, işte müteşabih delillere tabi olarak e, bidat davetçiliği yapan kimselere karşı işte ben bunları anlatayım da bu da kurtulsun. Böyle bir e, can kurtaranlık emredilmiyor bize. Bilakis onlardan sakının. Yani bunlarla tartışmak, e, cedele girmek e, bunlar yasaklanıyor. Selef de bu konuda e, oldukça hassas davranmışlar bidat ehline karşı e, gereken uyarıyı yapmışlar. Hatta bidat ehliyle oturan kimselerden dahi sakındırmışlardır. E, hatta bir ahimullah edeplendirmek için babanın evladını, mesela baba evladında nahoş bir takım hareketler görüyor. Yalan söylemek olabilir, hırsızlık olabilir veya e, fasıklarla arkadaşlık olabilir. Bunun gibi... A, e, edeplendirilmesi gereken konularda baba evladını, kocanın karısını üç günden fazla terk etmesinin caiz olduğunu söylemiştir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını onlara kızdığı bir sebepten dolayı, yani dini bir sebepten dolayı bir ay terk etmiştir. Abdurrahman bin Yezid Rahimullah'tan Abdullah bin Mesud radıyallahu şöyle dedi, ''Sizleri insanların çıkardıkları bidatlerden sakındırırım. Şüphesiz din kalplerden tek seferde gitmez.'' Lakin şeytan bunun için bidatları çıkarır da, iman kişinin kalbinden gider. İnsanların Allah'ın kendilerini sorumlu tuttuğu namaz, oruç, helal, haram gibi farzları terk edip, yani bunların ilmiyle meşgul olmayı terk edip, Rableri Allah Azze ve Celle hakkında konuşmalar yakındır. Kim bu zamana yetişirse kaçsın. Denildi ki, ''Ey Ebu Abdirrahman, nereye kaçsın?'' İbn-i Mesud Radyalan dedi ki, ''Nereye değil, kalbiyle ve diniyle kaçsın.'' Bidat ehlinden hiç kimseyle beraber oturmaz. Evet bunu Hasan bir isnatla lalkai itikatta esbehani ettergib ve terhibde ve elhucce fi beyanil mahaccede rivayet etmişlerdir. i̇bn Mesud radıyallahu burada tabii ki bu sözü şahsi kanaatiyle, şahsi görüşüyle söylemesi mümkün değil. Yani o gaybı bilemez. Bu ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'da işittiği bir bilgi. Yani bu hükmen merfu kapsamındadır. Yani bazı hadisler vardır ki içerdiği kayıp bilgisi veya akılla şahsi görüşle bilinemeyecek konuları içerdiği için o mutlaka Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan işitilmiş olduğuna veya İsrailiyata edilir. İsrailiyat yani ehli kitaptan işitilmiş bir şey olmasına hamledilir. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın bu sözünde İsrailiyat olma ihtimali yok. Hem içerik bakımından hem de i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın ee, yani İsrailiyat rivayetiyle e, çok bilinmemesi sebebiyle. Yani bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitilmiş olduğuna hükmedilir. Ona kadar yani İbn-i kadar isnatı sahip bunun. Burada önemli bir şey uyarlıyor. Demek ki umum olarak insanların mesul olduğu şey kendi kullukları, ferdi kullukları yani Ebu Davud'un rivayetinde kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Kendisini ilgilendiren şeylerle meşgul olup, Malayani, yani kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi diye geçer. Şimdi Müslümanları genel olarak ilgilendiren şey, bizlere her bir ferde, farz olan, namaz, oruç, hac, zekat, yani ferdi olarak yerine getirmekle mükellef olduğumuz şeyler. Biz bunları kitap ve sünnetten delilleriyle bilmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabının pek çok yerinde, Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resule itaat edin diye bütün iman edenleri kapsayan bir ifadeyle bunu emretmiştir. Yani Allah'a itaat etmek, Resule itaat etmek her iman eh, eh, iddiasında bulunan, iman etmiş herkesin üzerine vaciptir. Bu ne demek? Yani Allah'a iman, Allah'a itaat, Allah'a itaat Allah'ın kitabına itaat ettir. Demek ki Müslüman Allah'ın kitabını bilecek. Neler emrediyor, neler yasaklıyor bunu bilecek. ne itaat edecek yani sünnetini bilecek ki ona itaat edebilsin. Dolayısıyla avam yani umum genel olarak Müslüman halkın tamamı <gülüyor> kitap ve sünnete muhatap olmak zorundadır. Mezheplere değil, reylere, görüşlere değil. Şu an mesela genel olarak, yaygın olarak çok ciddi bir cinayet işleniyor, ilmi cinayet. Nedir bu? Avam'ın eline şerh kitaplarını veriyorlar. Bu şerh kitaplar da mezheplere göre şerh edilmiş kitaplar. Yani hadis kitabı okuyacaksa şerh olacak. bari okuyacaksın, Müslümin işte nelevi şerhini okuyacaksın diye şerh kitaplarını veriyorlar. Fıkıhta zaten mezhepleri biliyorsunuz mezheplerin kitapları bir mesele bağlı olmayı vacip görüyorlar. Ama Allah Azze ve Celle'nin emri bunun tam tersi. Yani her Müslüman, her iman eden kişi Allah'a, Allah'ın kitabına muhatap olmak zorunda. Resulün sahih hadislerine muhatap olmak zorunda. Yani ilim ehlinin vazifesi insanlar ilim ehline tabii ki ama bu ilim ehlinin vazifesi ne? İlim ehlinin vazifesi kitap ve sünnetten istinbat ettikleri, kendi çıkardıkları hükümleri insanlara iletmek değil. İlim ehlinin vazifesi Allah'ın kitabına vakıf olmak. Mesela Arapça bilmesi, nazihi mensu bilmesi, e, mutlakı mukayyeti, umumu hususu bilmesi, bu özelliklerini bilmesi, neler nesk edilmiş, neler nesk edilmemiş, hangi ayetler tahsis edilmiştir, hangisi umum üzere kalmıştır. E, bu incelikleri bilmesi, ilmehli bunları bilecek ve ayetin aslını, yani delil olan ayetin aslını bilmesi muhataplarına, avama iletecek. Hadislerden sayıh olanla olmayan aynı şekilde nasihini mensuhunu vesaire bunları bilecek ve hadisi iletecek. Çünkü avamdan olan halk hangi hadis sayıhtır, hangisi değildir, hangisi nasihtir, hangisi e, muhkemdir bunları bilmez. Yani hadis kitabını okur değil mi? Bu muhkem midir, mensuh mudur? Tahsis girmiş mi? Bilmeyebilir. Sıhhatini bilmez. Dolayısıyla ilim ehli insanlara, avama 1- Kur'an-ı Kerim'den muhkem nasları, muhkem emir ve yasakları bildirmek, iletmek, tebliğ etmekle mükelleftir. Yine sünnetten aynı şekilde. Yoksa reyleri, iştahatları, görüşleri değil. Allah Azze ve Celle kitabının hiçbir yerinde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerinin hiçbirinde Alimlerin reylerine müracaat etmeyi avam için işte kitaptan istinbat edilmiş reylerle istinbat edilmiş hükümlere müracaat etmeyi, kıyaslara müracaat etmeyi hiçbir yerde emretmiyor. Bilakisine emrediyor. Eyman denir. Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Dolayısıyla burada büyük bir hainlik var. İlim ehli geçinen bazıları tarafından büyük bir hainlik var. Kesinlikle Kur'an ve Sünnet'e insanlara muhatap etmek istemiyorlar. Yani hadis mi okuyacaksın? Al şerh kitabını oku. Nedir bu şerh kitabı? Şerh kitaplarını alimler okumalı bilakis. İlim ehli e, bilmeli bu şerhleri. Ki avam ilim ehline müracaat ettiğinde bu şerhlerle onları yönlendirmeli. Şimdi bakın buradaki sakınca nedir? Yani ilim ehli okuyacağına avam şerhleri okusun ne var bunda? Yani bu masum bir soru gibi gelebilir. İnsanlar çoğunlukla şunu ayırt edemiyor. Çünkü ilmehli de bu hatayı yapıyor. Mesela bir yerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisin şerh edecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte buyurmuş şöyle yapan, şöyle yapmayın neyse, emir veya yasak var orada. Burada işte alimlerin cumhuru şu görüştedir diye. Hadise muhalif başka bir görüş, rey. Falanca alim, falanca mezhep imamı şöyle açıklamıştır bunu veya şu görüşü tercih etmiştir. Yani onun görüşü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle eşdeğer olabilir mi? O bu hadise muhalefet ederken niye dayandı biz bunu bile bilmiyoruz. Yani e, eskiden mesela İmam Begavi Raymullah'ın Şerhus Sunne kitabı var. Çok müstefit, istifade edilmeye, faydalanmaya müsait bir kitap. Ama hiç Türkçe tercüme edilmemiştir bu kitap. O, o şerhinde mesela, yine onu da elime eline tavsiye etmek lazım. İcma edilenler nelerdir? İhtilaf nerede var? Bunları beyan ediyor. Lugavi olarak hadiste geçen bazı kelimelerin izahını yapıyor. Böyle. Ama bu Fethül Bari'ye baktığınız zaman, Nevevi'nin şerrına baktığınız zaman, genellikle sonrakilerin yani Begavi'nin nasrından sonraki şerrlere baktığınız zaman çoğunlukla mesebi tercihler ön plana konmuş. Mesela hadis sabit. Daha önce sitede yazdığım yazılardan birisinde bunu örnek vermiştim. Misafirin mesela ev sahibi üzerindeki hakkı üç gün diye. Şerh de diyor ki Nebevi mesela. İşte cumhur, ailelerin çoğunluğu bunun vacip olmadığı görüşündedir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu vücuba delalede eden bir şekilde söylüyor. Ama cumhurun kavliyle diyor ki, bunun vacip değil de müstahap olduğu görüşündedir diye bir şerh getiriyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emreden sözü nerede? Bunu o emir kipinden çıkaran cumhurun görüşü nerede? Burada şunun gelmesi lazım. Bu cumhur neye dayanarak bunun müstahab olduğunu söylemiş? Çünkü emirlerde asıl Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman onun farz oluşudur. Vücup ifade etmesidir. Vacip oluşudur. Ancak sarf eden bir delil gerekir. Cumhur hangi delile dayanmış? Mesele budur yani. İşte şu şu delilden dolayı bu müstahaptır deniliyorsa tamam o delil bağlayıcıdır. Cumhurun görüş olduğundan dolayı değil. Yani... Bir şeyi çoğunluk tercih etti diye, imamların çoğunluğu tercih etti, alimlerin çoğunluğu tercih etti diye, sırf onların tercihinden dolayı delil olmayan şey delil konumuna gelmez. Delil ancak Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisidir. Bunun gibi mezheplerin hakim olması bu şerh kitaplarında, bu kitapların halka, avama, ee, tavsiye edilmesinin önünde en büyük engeldir. Ama dediğimiz gibi maalesef bunun tam tersi yapılıyor. Ee, İbn-i radıyallahu anh'ın buradaki nasiyati de yani Allah Resulü ve vesselam'a dayandığına hükmettiğimiz yani hükmen merfu olan bu nasihatta çok önemli bir denge bozulması işaret ediliyor. Nedir bu? İşte insanlar namaz, oruç, helal, haram yani her bir ferde farz olan bilgiler bunlar. Şimdi Müslümanlar genel olarak topluma bakın. Namazı delilleriyle biliyor mu? Yani kitaptan ve sünnetten mi öğreniyor? Yoksa reylerle fıkıh mezheplerinin veya bu mezheplere bile dayanmayan belki cami imamlarının veya taklide dayalı, ana babayı taklide dayalı, atalar taklide dayalı bir şekilde mi öğreniyorlar? Oruç böyle. Namaz böyle. Helal haram bilgisi de böyle. Yani şu helaldir derken, şu haramdır derken insanların bunun kitaba mı sünnete mi dayandığı konusunda hiçbir bilgisi yok. Falan hoca böyle dedi, bu. Falanca televizyonda filan hocaya fetva sordu, o böyle dedi, bu yani. Halkın bilgisi bu. Yani bu konudaki ilmi terk etmişler. Ama ne diyor? Allah Azze ve Celle hakkında konuşmaları yakındır. Yani isimler sıfatlar meselesinde İnsanların e, yorumlara girmeleri, konuşmaları yakındır. Bunları da görüyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve sünnetin, Allah Resulü'nün sünnetinde belirtilen isim ve sıfatları konusunda e, ikiye ayırırsak bir kesimi yine taklide binaen, yani kendilerinden öncekiler bu konuda konuşmuş Maturide Eşari mesela, bu konuda yorumlar yapmış. Onlara tabi olarak Allah Azze ve Celle hakkında yanlış bir takım bilgilere sahipler. İsim ve sıfatları konusunda. Hatta cehmileşmişler de farkında değiller. Yani maturididen bir adım daha ileri giderek Allah'ın sıfatları konusunda cehmileşmişler. Ve bunlar da tamamen aklı yorumlar. Allah'ın eli mi olurmuş? Allah'ın gülmesi mi olurmuş gibi herhangi bir şeye, yani delile değil de e, indiği yorumlara dayanan yorumlar. E, Sözler ediyorlar. İkinci kesimi de mesela selefi olduğunu iddia eden kesimler. Bunlar fıkıh konusunda. Yani buna fer, furu dedikleri meseleler. Bunu mezheplere havale ederler. Ya Hanbeli, ya Hanefi, ya Şafi. Yani bir mezhebe tabi olmak lazım diyor. Bu selefiliği tahrif eden, muasır kesimler. Bunları biliyorsunuz. Bir mezhebe tabi olmalısın diyor. Hangi konuda? Namaz konusunda, oruç konusunda, helal, haram konusunda. Yani bu konuda bilgi sahibi olma. Taklit et. Mezhebe uy diyorlar. Aynı i̇bn Mesud'un söylediği şeyi, yani olumsuzluk olarak söylediği şeyi, olumlu bir manzara gibi takdim ediyorlar. Ama Allah Azze ve Celle'nin isimleri, sıfatları konusunda ayetlerden, hadislerden ders yapıyorlar değil mi? Yani ava, hani ee, kitap ve sünnete muhatap olmaz sakıncalıydı ya avamın. Yani kitap sünnet okumasın, şerhler okusun. Allah'ın isim sıfatları meselesine gelince bakıyorsunuz, şu ayetleri ezberletirler, şu hadisleri ezberletirler, bunları bilin. Bu konuda hemen hadislerle muhatap ediyorlar. Halbuki onun öncelikle bilmesi üzerine farz olan şey, ile ilgili olan meseleler yani hadisi zikrettim az önce e, kişinin kendisini ilgilendiren şeylerle meşgul olup da kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanların güzelliğindendir. Bugün insanlar e, Allah Azze ve Celle'ye has olan bazı sıfatlarında e, mesela tekfir meselesi de bunlardan birisi Vavvam'ın konuşacağı bir şey mi? muayyen olarak falanca kafirdir, değildir, münafıktır, değildir gibi meseleler fertlerin, e, avamın konuşacağı şeyler değil. Şimdi dolayısıyla bu yanlış e, yürüyen davet sebebiyle, tahrif edilen davet sebebiyle belki Kur'an okumasını da bilmiyor. Buna ben şahsen şahit oldum, siz de şahit olmuşsunuzdur. Kur'an okumasını bilmiyor. Ama falan ve filanı tekfir etmeyi, muayyen olarak tekfir etmeyi çok iyi biliyor bunu kafir olarak bilmek, işte şu şu hasletleri küfür olarak bilmek diyerek, e, yani en temel e, Akidev'in, yani Allah Azze ve Celle'ye has bir sıfat dedik tek bir meselesinde. Bu gibi konularda böyle e, iştihatlara kalkıyor. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları konusunda yine iştihatlara kalkıyor. Yani hangi meseleler tevkifidir, neler ispat edilmeli, hangi sıfatlar ispat edilmemeli konusunda boynu aşan iştihatlara girişiyor. Ama abdesti, namazı, kitap ve sünnete göre delilleriyle bilmiyor. Ve biz mesela bu hadiste tavsiye edildiği gibi bu konularla ilgendiğimiz zaman mesela iki secde arasında eller kaldırılır mı kaldırılmaz mı bunun delilleri nelerdir İşte ruku veya oruç meseleleri, hac meseleleri Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ibadetleri nasıl yaptıysa onun gibi yapma araştırmalarıyla uğraştığımız zaman bununla dalga geçiyorlar. Yani siz işte falancayı tekfir etmeyi bilmiyorsunuz ama işte böyle cüzi şeylerle uğraşıyorsunuz. Abdest, namazlı falan filan. Yani işte bu bozuk menhecin, menhecin ters yüz edilmesinin sebebiyle bunun gibi arızalar maalesef toplumda gözüküyor. Yani iki kesimdeki sıkıntı böyle. O halde ne yapılması lazım? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın i̇bn Ömer'den rivayet edilen hadisinde olduğu gibi tekrar dinlerine dönünce kadar Allah bu ümmetten bu zilleti kaldırmayacak. Tekrar dine dönmek işte bu gibi konularla olur. Bu işin başıdır. İttiba tevhidi dediğimiz olay sen ferdi olarak kulluğunda namazında, giyiminde, kuşamında, ilişkilerinde, insanlarla, Müslümanlarla ilişkilerinde, münafıklarla ilişkilerinde, bidat ehliyle ilişkilerinde, bunun gibi ferdi olarak sana vacip olan konularda e, delilleriyle hareket etmen, delilleri bilerek, ilimle hareket etmen bu dine dönüşün başlangıcıdır. Elbette Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını da delilleriyle bileceksin. Selefin inandığı gibi inanacaksın. Bu da e, bir bütün. Fakat bu e, yani işte fer'i meseleler, akidevi meseleler diye ayrım söz konusu olmaksızın. Allah Resulü Aleyhissatu Sallam zamanında böyleydi, sahabeler zamanında böyleydi. Bozulan e, bir düzene bu, bu hadiste işaret ediliyor. Üstüne farz olan şeyleri terk edecek insanlar, üstlerine vazife olmayan konularda da konuşacaklar. Böyle olduğu zaman diyor işte böyle, <gülüyor> madem böyle olmuş ne yapacağız? Diyor ki İbn-i Mesud bir daha ehlinden hiç kimseyle oturmasın. Yani din hakkında bozuk bir menheç üzere yorum yapan bu kimselerle oturmasın. İşte bunlara doğruyu anlatın değil. Bunlara tartışın, öğretin, yenin cedelde, münazara yapın. Galip gelin, doğrusunu onlar da öğrensin, onlar da kurtarın. Böyle değil. Bilakis daha ehliyle hiç kimseyle oturmasın tavsiyesi geliyor. Ebu Kılabe Rahimullah dedi ki, heva ehliyle oturmayın. Heva çoğu zaman arzulara uymak diye tercüme edilir. Aslında burada heva ile kastedilen kitap ve sünnete aykırı olan her şeydir. Yani reyler buna dahildir, kıyaslar buna dahildir, bidatler, bidatler kastedilir. Heva ehli denildiği zaman kitap ve sünnete uymayıp da bidatlı yollar edinen, kendi reyleriyle, kendi arzularıyla e, yani Allah Resulü'nün yolundan daha güzel bir yol e, tuttuklarına iddia eden kimseler. Yani sünnetteki bellidir, sünnetteki uygulama bellidir. Ama kendi çıkardıkları şeyin daha güzel olduğu iddiasıyla heva denilsemişlerdir. Böyle kimselerle oturmayın ve onlarla tartışmayın. Zira ben sizi sapıklıklarına daldırmalarından, veya sizi bildiğiniz konularda şüpheye düşürmelerinden emin değilim diyor. Bu Tabi'in, Tabi'nin büyüklerinden Ebu Kılabe el-Cermi'yi Rahimullah e, bunu Tabi'in asrında yapıyor. Yani ilmin hakim olduğu, Selef'in e, Selef'in kendisi zaten yani sahabe Tabi'in Tabi'in tabi döneminde Selef'in hayatta olduğu bir zamanda ilmin, sahih ilmin hakim olduğu bir zamanda bu uyarayı yapıyor. O zaman bidat ehlinin çıkardığı bu bidatler ne kadardır? Cir, cirmi ne kadardır yani bidat elini, Hak elinin yanında. Belki üç tane şurada, beş tane şurada böyle bir şey. Bir de bizim zamanımızı düşünün. Yani o, o zamanda hak bu kadar bariz, aleni ortadayken, bidatler bu kadar yaygınlaşmamışken bu uyarıyı yapıyor. Bunlarla oturmayın. Bildiğiniz konularda sizi saptırmasından da endişe etmekteyim." diyor. Hişam dedi ki: "Hasan el-Basri ve Muhammed bin Sirin rahimehumullah şöyle derlerdi. Heva sahipleriyle oturmayın. Onlarla ne tartışın ne de onları dinleyin." Yani tartışmakta yok, dinlemekte yok. Mufattal bin Mühelhel şöyle demiştir: "Şayet bir bidat sahibi senin yanına oturur da bidatinden konuşsaydı ondan sakınır ve ondan kaçardım." Yani bu bozuk şeylerini söyleyecek olsaydı sen onu anlar ve kaçardın. Ama o meclisinin başında sana sünnete dair hadisler rivayet eder. Sonra da sana bidatini bulaştırır. Yani tuttuğu yolun ne kadar hak olduğunu lanse edebilmek için e, sünnetten bahseder. Kendilerinin de sünneti arzuladıklarını böyle bir imayı verir. Sonra da seni e, bidatine bulaştırarak terk eder. Belki de bu senin kalbine yapışır. Peki onu kalbinden nasıl çıkaracaksın? Sabit bin Acdan şöyle dedi. Enes bin Malike, İbnül Müseyyebe, Hasan el Basriye, Said bin Cübeyre, Eşşabiye, İbrahim el Nehaiye, Atab bin Ebi Rabaha, Tavus'a, Mücahide, Abdullah bin Ebi Muleykeye, Ezzühriye, Mekole, El Kasım bin Abdirrahman'a, Ata el-Horasaniye, Sabit el-Bunaniye, El-Hakem bin Utbe veya Uteybe'ye, Ebu Eyyub-es-Sahtiyaniye, -E -E -E -E -E -E Hammada, Muhammed bin Sirne, Ebu Amir'e ki o Ebu Bekir'e Sıddık'a yetişmişti, yezid el ye ve Süleyman bin Musa'ya yetiştim. Bunlar tabinin büyük alimleri. Yani bir icma sikrediyor adam tabi burada. Hepsi de bana cemaatte bulunmamı emrediyor ve heva sahiplerinden beni yasaklıyorlardı. Yani Selef icma etmiştir bu konuda. Bidat elinden, heva elinden sakınılması, uzaklaşılması, onların edilmesi konusunda. Sühyanes Sevr-i Rahimullah dedi ki, bidat sahibiyle oturan kimse şu üç şeyden birinden kurtulamaz. Ya başkalarına bir fitne olur, ya kalbine bir şey girer de bu sebeple Allah onu cehenneme atar. Yani kendisi bidate bulaşır. Birinci ihtimal, Kendisi bidata bulaşmamış ama başkalarına fitne olur. Nasıl? Mesela sen bir bidat ehliyle görüşürsün. Seni gören birisi onu, yani konuştuğun o kimseyi sünnet ehli zanneder. Sen olmadığın zamanlarda onunla görüşür ve onun bidata bulaşmasına sen sebep olmuş olursun. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal, senin kalbine bu bidatlerden bulaşabilir ve sen helak olursun, batıla saparsın. Ya da şöyle der. Allah'a yemin olsun ne konuştuklarını aldırmıyorum, ben kendime güveniyorum. Böyle de diyebiliriz Üçüncü ihtimal bu. Her kim göz açıp kapayıncaya kadar dini konusunda Allah'tan emin olursa, yani Allah'ın mekrinden emin olursa, ondan onu yani dini çekip alır. Yani din konusunda işte ben asla sapmam, o bidatçı ne söylerse söylesin ben ondan etkilenmem iddiasında olan kişiden Allah bu dini alır diyor. Bu da e, tehlikeli bir şey. İbn-i avn Rahimullah şöyle demiştir. Bidat ehlinin meclislerine katılanlar bize karşı bidat ehlinden daha şiddetlidirler. Allah oleyen e, bunların verdikleri netice bakımından böyle. Mesela bidat ehli bellidir. Onlardan sakınmak emredilmiştir ve kolaydır. Sakınmanın takdirde. <gülüyor> Ama mesela sünnet ehlinin yanına geliyor... Sünnet elinin meclislerine katılıyor. Bir taraftan da bidat elinin meclislerine katılıyor. Diyor ki, bizi en çok yaralayan şey bidat ehli değil. O bidat ehliyle irtibat halinde olanlardır diyor. el i Raymollad dedi ki, bizden bidatini gizleyenler kaynaştıkları kimseleri gizleyemezler. Yani kişi, bidatlar akidevidir çoğunlukla. İtikadında bunu gizleyebilir. Ama kimlerle görüşüyor, kimlerle haşır neşir oluyor, bunu gizleyemezler. Ne demek istiyor yani Evza-i Yani biz insanların kalplerinde açığa vurmadıkları, ağzalarından veya dillerinden açığa vurmadıkları bidatlerini bilemeyiz. Ama bu adam şayet bidat ehliyle beraber geziyor, onlarla görüşüyor, onlarla kaynaşıyorsa anlarız ki yani o bidat ehlidir. Onun içinde gizledikleri aslında daha büyüktür. Bu sebeple bidat ehliyle beraber olanlardan da böylece sakınmış ve sakındırmışlardır. Yahya bin Said el-Katlan dedi ki, Sühyanet Sevri Basra'ya geldiğinde Rabi bin Sübeyhin durumuna ve insanlar kadındaki değerine baktı. Onun mezhebi nedir diye sordu. Yani mezheb derken görüş tuttuğu yol nedir diye sordu. Onun sünnetten başka mezhebi yoktur dediler. Yani o sünnet ehlidir, sünnet üzeridir dediler. Yakın dostları kimlerdir diye sorunca, kaderilerdir dediler. Bunun üzerine o, o halde o da bir kaderidir dedi. Yani o eğer dostları, arkadaşları kaderilerse, onlarla arkadaşlık yapıyorsa o kendisi de bir kaderidir. Yani ondan da uzak durmak gerekir dedi. Muaz bin Muaz dedi ki, Yahya bin Said'e şöyle dedim. Ey Ebu Said, kişi kendi görüşünü gizlese de oğlunu, arkadaşını veya meclisine katıldığı kimseleri gizleyemez. Evet, kendi görüşünü gizlese de oğlunu gizleyemez. Ne demek? Yani e, oğlu bidatçı ise, bidat görüşlere sapmışsa ve bununla ilişkilerine devam ediyorsa, oğluyla veya arkadaşları bidatçı ise veya meclisine gittiği, sohbetine gittiği kimseler bidatçı ise, kendi görüşünü istediği kadar gizlesin, o bidatini açığa koymuş, ortaya koymuş demektir. Muhammed bin Ubeydillah el-Gullabi şöyle dedi, şöyle deniliyordu, yani seleb böyle diyordu. Heva ehli kaynaştıkları ve sohbet ettikleri kimseler dışında her şeylerini gizleyebilirler. Yani görüşlerini gizleyebilirler, bidatlerini gizleyebilirler ama kaynaştıkları kimselerle kendilerini ele verirler. Yani bidat görüşmeleri sebebiyle, sohbet etmeleri sebebiyle bunlar bidatlerini açığa vurmuş olurlar. Şimdi burada bu uyarların sebebi şu. İnsan kalbi yani Allah insanlarda tek bir kalp yaratmıştır. Buğz eder ve sever bu kalp. Allah'ı, Resul'ünü, Salih Selefi, seven Allah'ın, Resul'ünün ve Selefin menhecinin düşmanlarına buzeder, eder. Buğz etmek zorundadır. Eğer ben ona da saygı duyarım, buna da saygı duyarım, onunla da otururum, bununla da otururum, arada bir yol tutarım diyorsa bu zaten münafıkların tuttuğu bir yoldur. Allah Azze ve Celle Bakıra suresinin ilk ayetlerini Medine'deki <gülüyor> münafıklar sebebiyle indirmiştir. Yani onlar biz Yahudiler, Hristiyanlar, yani onlar da eli kitap, biz onlar da dinleriz, Müslümanları da dinleriz dedikleri için indirmiştir. Onlar işte şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman, işte biz onlarla ancak alay ediyoruz derler. Müslümanlarla, iman edenlerle bir araya girdikleri zaman biz de sizin gibi iman edenleriz derler. Yani... Onunla da bununla da görüşen kimseler, kitap ehliyle de Müslümanlarla da görüşüm diyen kimseler, kendilerini İslam'a nispet eden kimselerdi. Ve bunlar yani onlar da Allah'a inanıyor, onlar da bir peygambere tabi oluyor. Yani onların getirdiği şeyler içerisinde de hak olan unsurlar var, tamam batıl değil ya. Biz şimdi bugün yani Selef'in şu nasihatlerini aktardığımızda bu bidat ehliyle görüşmek isteyenlerin de aynı gerekçeleri öne sürdüğünü ortaya... Ortada görüyoruz aleni bir şekilde. Diyorlar ki onlar tamamen batıl mı? Onlarda da iyi yönler var. Onların da iyi yönleri var. Yani bir iki tane yanlışı yüzünden komple silecek misin adamları? Şimdi siz Yahudilere, Hristiyanlara bakın. Yani kendi dinlerine bağlı kaldıkları takdirde onlar küre sokan sebep nedir? Muhammed ve Vesselam'a ittiba etmemeleri. Öncelik bu değil mi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmemeleri. Geri kalan namazları, şunları, bunları, ibadetleri, ilimleri bunların hiçbir önemi yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etme meselesi. Bugün bidat ehli sözde kendilerini tabii ki yani hiçbir bidat ehli göremezsiniz ki tamamen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyulmaz, böyle bir şey olmaz. Böyle diyen bir bidat ehli yok zaten. Sünnet inkarcılar dahi bunu aleni bir şekilde böyle söylemiyor. Yani biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etmiyoruz. Biz onun adına uydurulan hadislere karşıyız diyerek kendilerini böyle savunurlar. Böyle bir bidat ehli yok. Yani ben Allah'ın kitabını kabul etmem, Resulü'nün sünnetini kabul etmem. Böyle diyen bir bidat ehli bulamazsınız. Böyle demez bir bidat ehli yani. Bilakis kitap, sünnet başımızın üstündedir derler. Tasavucusu bunu der, şiası bunu der, hadis inkarısı bunu der, kaderisi bunu der, cehminisi bunu der, maturidisi, eşarisi zaten bunu söylüyor. Eşarilere bakın. Eşarilerde ne kadar bir sabıklık bulabilirsiniz ki? Yani hayırlı, isabet ettikleri yönlere nazaran sapıklıklar ne kadardır yani? 90 tane meselede isabet etmişse 10 tane meselede bocalamıştır mesela. Bir diğeri hariciler. Bir tane meselede e, gitmiştir her şeyleri. Mürce, hakeza böyle. Kaderiye dediğin fırka bir meselede satmıştır. Başka meselelerde değil. Mutezile vesaire. Yani bütün mezheplerde, bütün bidat ehli, fırkaların hepsinde aslında Allah'a ve Resulüne itaat esastır. Ama burada kendilerince bir meşrep, kendilerince bir meş, e, menheç uydurarak bunu yapmak istemişlerdir. Yani selefe uymayı Allah Azze ve Celle'nin kitabında e, Tebe Suresi 100. ayetinde işte Bakara 137. ayetinde ve başka pek çok ayetlerde yine Nisa 115. ayetinde Allah Azze ve Celle sonradan gelen bütün iman edenlere ilk iman edenler gibi iman etmeyi yani sahabelerin iman ettiği gibi iman etmeyi farz kılmıştır. Onlara tabi olmayı Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Onların yoluna tabi olunduğu takdirde sonrakilerden razı olacağını bildirmiştir. Tevbe suresindeki ayette. Nisa 115. ayette müminlerin yolu diyerek, Allah Resulü ve müminlerin yolu diyerek, sahabenin iman ediş şeklini ön plana çıkarmış, onların yolundan başka bir yola uyan da varacağı yere vardırız, cenneme yaslarız diye tehdit etmiştir. Bakara 137. ayetinde, eğer siz de onların iman ettiği gibi iman ederseniz hidayet bulursunuz. Bir misil, Yani misil, onların iman ettiği gibi. Aynı sahabenin iman ettiği gibi iman ederseniz, Hidayeti bulursunuz diye. Hidayet sahabenin, bu ümmetin selefinin kitap ve sünnete iman ediş şekliyle sınırlanmış, buna bağlanmış hidayet. Bu imanı da, yani bir kere imanın tanımında başlıyor iş. iman dil ile, kalp ile ve azalar ile bir üç, üçünün bir araya gelmesiyle e, söz konusu olur. Bu ne demek? Demek ki sahabenin iman ettiği gibi iman etmek demek, Sadece itikad esaslarında onların inandığı gibi inanmak demek değil demek. İman tanımına bak. Dilimizle söylediklerimizde sahabenin iman ettiği gibi dilimizin iman etmesi, kalbimizin onların itikad ettiği şeylere itikad etmesi ve azalarımızın da onların gittiği yol menhec üzerinde gitmesi demektir. Onların iman ettiği gibi iman etmemiz, onların söylediği şeyleri söylememiz, söylemedikleri konularda susmamız, Mesela Allah Azze ve Celle'nin sıfatlar gibi, kayıp meseleler gibi susmamız, onların amel ettikleri gibi amel etmemiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin de, yani bu ayetlerin açıklamasıdır esasında bu, 73 fırkaya ayrılacağını ve bunlardan sadece bir tanesinin kurtulacağını bildiriyor. O kurtulan fırkayı da bugün, yani kendisi hayattayken benim ve ashabımın yolunda olanlar diye tarif ediyor. Yani biz sonraki asırlarda pek çok fırkalar görüyoruz. Halen daha yeni bir takım türeyen görüşler, anlayışlar görüyoruz. Yeni çıkan bidatlar görüyoruz mesela. Bu bidatlarını savunuyorlar değil mi? İşte Allah Resulü Aleyhisselam zamanında öyleydi ama bu zamanda öyle olmaz. Mesela sen mescitlerde davet edemezsin. Mescide kimse gelmez ki diyor değil mi? O yüzden dernekler açalım, herkese açık olsun. Konferans salonları tutalım, buralarda davet edelim. Yani Hristiyanların yaptığı gibi. Yani bunu mantıklı gelebilecek gerekçelerle süslüyor. Video kullanıyor. Yani açıkça haram olmasına rağmen büyük günahlardan, hatta şirkin en büyük vesilesi olmasına rağmen video suretleri meşrulaştırdılar dine davet için. Yani videoyu kullanmanda sakınca yok gibi bir şey oldu şimdi. Hiçbir sakınca görmüyorlar. Bunu böyle sakıncası gördükleri için Güya video hakkında söylüyorlar bunu. Bir bakıyorsun yani bu e, parlamentoya milletvekili adayı olan adaylar gibi yani suretler, resimler, fotoğraflar pankart gibi e, sitelerinde şurada burada her yerde yayınlanıyor. Hani siz videoyu güya İslam'a davet için kullanacaktınız sadece böyle masum göstermeye çalıştığınız bir gerekçeyle cevaz verdiniz. Ama siz fotoğraf kullanıyorsunuz. Yani ben mesela falanca şeyhin sitesine girdiğim zaman onun suretini görmem, onun e, profil fotoğrafını görmemin İslam'a davetle ne alakası olabilir? Ne alakası olabilir yani? Ama şeytan bunu süslemiş. Yani belli ki e, yani kitap ve sünnette açık açık. Olan haramlar dahi güya davet gerekçesiyle, dini bir takım kılıflara uydurularak böyle bidatler uygulanır olmuştur. Yani hayatın her alanına maalesef e, giriyor bunlar. Bir kimse kitap ve sünnete delilleriyle ittiba etme konusunda hassas davranmazsa mutlaka bidate bulaşır. Mutlaka bidate bulaşır. Namazında bulaşır. Namazda da biliyorsunuz yani. Orucunda bulaşır. Hacca gidecek olsa haccında bulaşır. Evlenecek olsa nikahında bulaşır. Bulaşmayanlar, yani bidate bulaşmayanlar bu konularda sadece hassas davranandır. Kitabe ve sünnete ittibada, itaat konusunda hassas davrananlardır. Bunun dışındaki herkes mutlaka hayatın her meselesinde bidate bulaşıyor. İbadetlerinde bidate bulaşıyor. Bidat. Ezanlarımız bidat üzere. Namaz vakitleri bidat üzere. Oruçlarımız öyle. Fiili olarak uygulanması böyle. E bu ümmet nasıl kurtulsun? Yani Allah Azze ve Celle neden rahmet etsin bu ümmete? Allah'ın rahmet etmesi, siz Allah'a yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Bu şarta bağlıdır. Allah'a yardım etmek, Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı yoktur. Allah'ın dinine yardım etmek demek, onun emrettiği şekilde Rasulü ile gönderdiği hidayete tabi olmak, Allah'ın sevgisine kazanmaya bağlıdır. Ve şu yapılan şeyler, din adına yapılan şeylerden bahsediyorum. Dünya kısmı bizi ilgilendirmiyor. Din adına insanların yaptığı şeyler, Allah'ı razı etmek için yapılan şeyler değil. Çoğunluğu razı etmek, çoğunluğu memnun etmek için yapılan şeyler. En basitinden. Fetvalarda bile yani alim, hoca geçinen kimselerin öyle o konuda olan kimselerin fetvalarında bile bunu görüyoruz. Mesela fetvayı soruyor. Ben diyor namaz kılmıyorum. Oruç tutsam kabul olur mu? Tabii ki orucu tutmalısın diyor. Ya söylesene gerçeği. Namaz kılmayan adamın orucu mu olur? Bunu söyleyemiyor. Ya adam namaz kılmıyor. Bari oruç tutsun o onun namaz kılmasına vesile olur. Ya kardeşim bu dini sana bu şekilde, senin istediğin şekilde şekillendirme yetkisi verilmemiş ki. Boşa yorulacak. Ve kendisini Müslüman zannetmeye devam edecek bu. Kandırıyorsun yani. Hem onu kandırıyorsun hem başkalarını kandırıyorsun. Bir de kendini kandırıyorsun. Namazın, terkin, hükmünü söylemezler. Ve bunu da şöyle bir gerekçeyle söylüyor. Ya diyor Benim sohbetime diyor, namaz kılmayan adam da geliyor diyor. E şimdi gelmezse diyor, ben bir daha namazı nasıl anlatayım diyor. Bak içtihat ediyor kendince ve bunun kaçırıcı, yani namazın terki küfürdür Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisi. Bu hadisi böylece rivayet etmeyi insanlara kaçırıcı bir unsur olarak görüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü söylemek, hadisini birebir söylemek insanlara kaçırıcıdır diye böyle tanımlıyor yani. <gülüyor> Şöyle düşünmesi lazım albuki bu kimsenin. Böyle bir şeyden dolayı kaçan adam hiç gelmesin zaten. Yani bu din bizim elimizde değil ki biz istediğimizi bu dine sokalım, istediğimizi sokmayalım. Bizim elimizde olan bir şey değil ki zaten. Ama böyleymiş gibi davranıyor bazıları demek Şimdi başta söyledim. Yani e, siz namazı Terk eden kimse kafir olmuştur. Hadis böyle. Siz bu topluma bu hadisi söylerseniz işte sizin meclisinize kimse gelmeyebilir. Hocalar adına konuşuyorum. Yani hatipler adına konuşuyorum. Şimdi Davetçiler yapınlar. İslam'ı davet edecekler. Meclisinize kimse gelmeyebilir. O yüzden şerhler olmalı. Şerhleri okumalı bu insan. Hadis böyledir ama işte burada kastedilen şu mudur? Bu mudur? Tembellikten terk eden mi falan inkar ederek terk eden mi vesaire vesaire. O oh, şehirler ne kadar inşirah getirdi bu eee sahte davetçilere. Bu şehirler onların bu işlerine yarıyor yani. Onları şerh ediyor, gönüllerini şerh ediyor bu şerh kitapları. Ha yani olur ki yani burada birisi işte hadiste diyor ki namazı terk eden kafir olmuştur. Bu hadisi duyduğu zaman kaçmasın. Hemen şer kitaplarına başvuralım. İşte falan alim böyle demiş. Tembellikle terk ederse. Yok inkar ederek terk ederse falan filan. Ha, böyle de kapılar olduğunu bilsin. Böylelikle kaçmaz. Dolayısıyla namaz kılmayan da gelsin. Ne bileyim İslam'ın emirlerini uymayan, peygambere ittiba etmeyen de gelsin. Herkes gelsin. Bu pazar böyle bir pazar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise şöyle buyuruyor. Allah Bizden işittiği bir hadisi, bir ayet veya bir hadisi işittiği gibi aktaranın yüzünü nurlandırsın. Aydınlatsın, parlatsın. Olur ki nice fakih olmayan kimseler, yani alim olmak şart değil demek hadisi rivayet etmek için. Alim olmak şart değil. Fakih olmayan kimseler kendilerinden daha fakih, daha anlayışlı, daha kavrayışlı kimselere sözümü ulaştırır. Bu hadiste e, va'a fiili e, vardır. Yani kim işitip, işitip va'a yani kavrar ise, yani hadisi rivayet edebilmek için alim olmak şart değil ama işitip kavramak, ezberlemek şarttır. İşittiği şekliyle aktarmak şarttır. Bir şeyler katmadan, şerh etmeden aktarmak şarttır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kendisinin hadislerinin şerh edilmeden aktarılmasını emrediyor. Olur ki diyor, kendisine aktarılan, aktarandan daha kavrayışlı olabilir. E sen şerhi aktarırsan neyi kavrasın yani? Şimdi sen şerh ettiğin zaman bir hadisi aktarırken, yani hadisin metnini değil de şerh ettiğin bir şeyi aktarıyorsun. Mesela diyorsun ki, kim namazı inkar ederek terk ederse kafir olur diye. Ne yapıyorsun? Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam hadisine e, kendinden bir şeyler katıyorsun. Yani kavranılması gereken gerçeği örterek aktarıyorsun. O adam da zannediyor ki Allah Resulü kim namazı e, inkar ederek terk ederse kafir olur. Yoksa inkar etmeden terk ederse kafir olmaz. Böyle anlıyor. Yani bunun gibi bir sürü Vartalar, tehlikeli konumlar e, söz konusu oluyor. Konu hadisimiz 3 günden fazla küs durmayla alakalıydı. E, bu açıklamalara, bu detaylara girmemizin sebebi bunun dünyevi ilişkilerle alakalı olduğu ama dinle ilgili olan konularda 3 günden fazla küslüğünde caiz olduğu hatta bazen vacip olduğu ile ilgiliydi. Yani nedir bu? Özetlemek gerekirse... Dünyevi bir meseleden dolayı, kişisel, şahsi meselelerinden dolayı bir Müslüman kardeşinle en fazla üç gün küs kalabilirsin. Dünyalık bir sebepten dolayı. Ama dini bir sebep söz konusuysa, mesela bid'at ehli ise o kişi bid'atini terk edip sünnete dönünceye kadar, bid'atinden tevbe edinceye kadar, bid'at ehliyle görüşmekten tevbesini ıshar edinceye kadar, bundan vazgeçtiğini ıshar edip ispatlayana kadar... Fasık ise, yani büyük günahları veya küçük günahları devamlı bir şekilde aleni olarak işleyen bir kimse ise, onu terk ettiğini görene kadar bu, bu şekilde bir kayıt vardır. Yani dinle ilgili olan küskünlüklerde 3 gün şartı yok. Yani birisi tutup da yani işte üç günden fazla küs kalmak caiz değil ama sen bidatçı olduğunu iddia ettin falancayla şu kadar zamandır konuşmuyorum, bir senedir konuşmuyorum vesaire derse biz deriz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte Kabî Malik ve onunla beraber toplam üç kişiye Tebük savaşına katılmalarından katılmamalarından dolayı kendi hanımlarının bile onlarla konuşmasını yasaklamıştır akrabalarının da bu Bukhari bu ve Müslim'in hadisi. Açık. Yine sahih Müslim'de Abdullah bin Mugafel el-Müzenir yeğeni piske taşları atmaktayken, bu, bu akraba bir de yani. Yani Sıla-i Rahim meselesinin e, çarpıtılmaması için söylüyoruz bunu. Akrabası yeğeni. Allah Resulü bundan yasakladı diyor. Gideceği yere gidiyor. Dönüne baktığında bakıyor ki hala atıyor. Bu yeğeni kaç yaşlarında? Delikanlı daha. Yani 10, 12, 15 yaşlarında. Bizde burada çocuk muamelezi görür bunlar. Yahu bir adam bu yaşlara gelirse bir genç 14 yaşında Bedir Savaşı'na katılmak istiyordu sahabe. 15 yaşında olanları alıyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. i̇bn Abbas radıyallahu Allah Resulü vefat ettiğinde 15 yaşındaydı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh 20 yaşlarındaydı Allah Resulü vefat ettiğinde i̇bn Mesud radiyallahu anh hakeza öyle, i̇bn Ömer radiyallahu anh hakeza öyle. Bu sahabiler yani çocukluk dönemlerini, yani şimdi bizim çocuk saydığımız o dönemleri 10 yaşlardan itibaren İbn-i Bunlar Allah Resulü ile geçirmiş şu an e, İslam'ın ravileri bunlar. Yani Allah Resulü'nden aktarılan hadislerin ravileri, ilim ehli, ciddiyet üzereler. 5 yaşında değiller, 6 yaşında değiller, 10 yaşına gelmişler hala o in peşinde sözden anlamıyor, hadisten anlamıyor, Kur'an ayetinden anlamıyor, alakası yok. Televizyon başında bilgisayar oyunlarıyla meşgul. Gençliğimiz bu halde. Ciddiyet yok yani. O ciddiyet, yani 5-6 yaşını geçtikten sonra artık verilmesi lazım. 5-6 yaşlarında artık hadis raviliği başlıyordu. Selef zamanında. Yani ciddiyetle dine sarılmak e, söz konusuydu. Bizde e, maalesef böyle. E, okulların büyük etkisi var tabii ki. Küfrün okulları e, Müslümanların normalde yani bir zor e, böyle zorunlu tutulsalar işkence uygulansa Müslümanların yine uzak durmak için ellerinden gelen yapmaları gereken şeyler iken e, bu okullar kendi istekleriyle böyle bir zorluk olmadan bunu yapıyor olmaları e, başta ana babaların, velilerin kendi çocukları konusunda e, şuurlu davranmadıklarının göstergesidir. Dolayısıyla o çocuklardan bir şey beklememek lazım. Ne verirsen, sen ne verirsen çocuklar o şekilde gelişir ve hep bizim elimizde emanet bunlar. Sahabenin çocukları, yani Musab bin Umeyr radıyallahu anh'a bakın, kaç yaşında bu daha anne babasına e, böyle resti çekip de Allah Resulü'nün yanına hicret ettiği zaman, ailesi alabildiğine zengin, o fakirliği tercih ediyor ve hicret ediyor. Anne babası onu, annesi daha doğrusu zincirlere bağlamasına rağmen o dininde sebat ediyor, oradan kaçır Allah Resulü'nün yanına geliyor. Hicret ediyor bu sahabe. Bizim çocuk dediğimiz yaşlardaki sahabe bu. Bunun gibi sabede örnekler çok. Bu ciddiyetsizlik, e, bu meseleleri de, yani sılah rahim gibi meseleleri de doğru algılamamamıza sebep oluyor. Şimdi, Abdullah bin Muğaffel radıyallahu işte bu yeğenine, bizim çocuk dediğimiz yaşlardaki yeğenine, bu uyarıyı yapıyor. Allah Resulüne bir hadis söylüyor. Ve o da devam ediyor. Bir daha seninle ebediyen konuşmayacağım diyor. Ben sana Allah Resulü'nün hadisini söylüyorum. Sense aldırmıyor, devam ediyorsun diyor. Bak, kendi akrabaları, kendi çocukları, kendi yakınlarına karşı kitap ve sünnetin tebliğinde nasıl bir tavır uyguluyor? Yani demek ki sen Allah ve Resulünden bir yasağı veya bir emri ilettiğin zaman onun kalbinde oluşan tazimi bakacaksın. Bunu dikkat alacaksın. Eğer kitaba ve sünnete teslimiyet varsa ondan bir ümit var ol. Ama bunu hiçe sayıyorsa Böyle bir şura gelinceye kadar ona gereken önlemleri al, tedbirleri uygula. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan da aktarılır ki ailesinden birisinin böyle yalancık gibi bir şey, yani yalana benzer bir şeyden e, haberdar olursa onun bu halini terk etti de düzeldiğine dair kanaat sahibi oluncaya kadar onunla e, muhatap olmazdı diyor bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan için. İnsanların en güzel ahlaklısı. Yani örnek alınması gereken ahlakın sahibi. Bugün bazılarının meseleyi saptırıp da işte bu kabalık, bu insanlar uzaklaştırmak falan filan, üslupsuzluk böyle diyenlere aldanmayın. Bu insanlara rahmet, alemlere rahmet olarak gönderilen, örnek alınması için gönderilen, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavırları. Bunların yerli yerinde olması gerekir. Yani siz önceden bunun altyapılarını yapacaksınız ki, Allah'ın ve Resulü'nün bir emrini, bir yasağını söylediğinizde sizin evladınız, hanımınız, toluğunuz, çocuğunuz, arkadaşınız, dostlarınız bununla tazim etmek gerektiğini anlasın. Yani bu basit bir söz değil. Bu bana Allah ve Resulü'nden bir hadis söyledi, ayet söyledi, emir veya yasak söyledi. Ben buna öncelikle Allah'a ve Resulü'ne itaat olarak tabi olmak zorundayım. Eğer bunu hale almıyorsam benim böyle bir adamla dostluğum olmayacak, olamayacak. O benden alakasını kesecek çünkü. Bu şuurun farkında olacak yani muhatabınız, çocuğunuz veya eşiniz veya arkadaşınız. Bu çizgiyi çizmek bize bağlı yani. Biz Allah'a ve Resulüne itaat eden kimseler olursak bizim sözümüzde karşı tarafa değerli olur. Yani biz Allah'a kendimizi sevdirirsek, Allah bizi severse Allah bizim için sevgi koyacaktır. Yok biz Allah'ı sevmeyen, Allah'ın sevmedi kimseler olursak şayet elbette bizim sözümüzün de geçerliliği olmayacak. Çünkü başta kendimiz buna itaat eden kimseler değilsek başkalarına da Allah bu etkiyi bizden yana vermeyecektir. Evet hepsi birbirine bağlı yani Allah Azze ve Celle'ye itaat, Resulüne itaat. Bu takdirde Allah bizim sözümüzün de etkisini... Bizim uyarımızın, bizim tebliğimizin etkisini insanlar arasına koyacaktır. Yani mesele her yerde tevhide dayanıyor. Allah'ı birlememize dayanıyor. Allah a izin verirse küslüğü bitirmekle önce davranan başlayılar devam edeceğiz. Bu da tabi Sıla-i ile alakalı bir konu. Bu konunun devam mayetinde bu küslük tehlikeli bir mesele o ayrün bir suna derste deste verilmiş inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedene ilâhe illâ ente ve tekelelâ şerîkelek ve estağfiruke